Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve enfusina ve Men fela ve men fela halile Ve eşhedü en la la ve eşhedü Muhammeden abdühu ve resulüh. Emma ba'd. Fe kitabullah hayral hediye Hedi Muhammed'in Sallallahu aley ve sellem ve şerral Umuuri muhtefaatuha ve kulle muhtesetin bir ve kulle birin valale ve kulle dersimizde en suresinin 97 ayetinde kalmıştık mealen Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor karanın ve denizin karanlıklarında onlarla yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan odur Muhakkak biz ayetleri bilen bir topluluk için genişçe açıkladık. Burada Allah Azze ve Celle yıldızların yaratılma sebeplerinden birisi daha olarak gece ve gündüz, Estağfurullah Karada ve Deniz'de gecenin karanlığında yol bulunması için yıldızların bir araç vesile olduğunu bildiriyor. Mülk Suresinin başlarında da ve laken zeyyenna sema'a dunyâ mesâbiham ve recûmen lişşeyâtîn. Yani biz e, yıldızları semalar için yani semaları biz yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlar için bir taşlama kıldık, taşlanma sebebi kıldık buyuruyordu. Bu manaya işaret ederek Katade rahimehullah şöyle açıklamıştır bu ayeti. Allah bu yıldızları üç özellikte yarattı. Onları semanın süsü yaptı. Onlarla yol bulunmasını sağladı ve onlarla şeytanların taşlanmasını sağladı. Kim yıldızlarla ilgili bundan başka bir şey söylerse, kendi görüşünü söylemiş, isabet etmemiş, nasibini kaybetmiş ve bilmediği konuda sorumluluk yüklenmiş olur. İnsanlar Allah'ın emri konusunda cahildir. Bu yıldızlarla kahinliği çıkardılar ve kim falan yıldızın doğuşu veya batışı zamanda evlenirse şöyle olur. Kim falan yıldızın doğuşu veya batışı zamanda yola çıkarsa şöyle olur demeye başladılar. Yemin olsun ki her yıldızın doğuşunda beyaz da siyah da uzun da kısa da doğar. Eğer kaybı bilecek birisi olsaydı o da Allah'ın kendi eliyle yarattığı, melekleri secde ettirdiği ve her şeyin ismini öğrettiği Adem Aleyhisselam olurdu. Bunu sahip isnatla Abdurrazzak tefsirinde, Taberi İbne Biatimine tefsirlerinde, Ebu Şeyh Kitabül Azamet ve Hatip Kitabun Nucumda rivayet etmiştir. E, Semanın süsü olması malum, onlarla yol bulunmasını sağlaması da e, işte yıldızlarla yönü bilmе e, sebebiyle e, bu mesele de malum. Şeytanların taşlanmasına gelince, Nebi Aleyhisselat Vesselam'ın Selamın gönderilmesinden önce e, şeytanlar, cinler Birbirlerinin üzerine çıkarak Sema'nın haberlerini, gökle e, meleklerin konuştuğu şeyleri yani Allah Azze ve Celle herhangi bir şeyin olmasını dilediği zaman işte Leyhi Mahfuz'da yazdığı ezeli izn, ilminde kaydettiği bilgilerden bazılarını vakti gelince meleklere bildirir. Melekler de bunu kendi aralarında önce Cibril'e bildirir. Cibril diğer e, Sema meleklerine bildirir. Bu aralarındaki konuşmaları Kulağarsıl da yapmak için cinler birbirinin üstüne çıkarak e, Seman haberlerini <gülüyor> çalarlardı. Öncesinde İramkallah. Öncesinde e, bunlar taşlanmazlardı ve Seman haberlerini dinledikleri için e, buna birbirlerine aktararak kahinlere aktarırlar ve çoğunlukla kahinlerin söyledikleri, gaybe dair söyledikleri haberler doğru çıkardı. Aleykümselam olsun. Sonra da İbn Abbas radıyallahu gelen rivayette sahip İsmat geliyor i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderilince semanın haberleri cinlerden engellendi. Ve melekler bir fiske olarak o şihap yıldız kayması olarak gördüğünüz şeyleri melekler ateş parçası, kor parçası olarak bu cinlere, şeytanlara atarlar. İşte bu Taşlanma kıldık denilen yıldızlar bunlardır. Yani bizim kayan yıldız olarak gördüğümüz yıldızlardır. Böylelikle onların sema haberlerini dinlemeleri yasaklanıyor. Bu esnada kulak hırsızlığı yaparak cinlerin çaldığı ufak tefek bazı şeyler oluyor. Yani önce serbest dinlerlerken sonradan bu men ediliyor. Ve ancak cüzi bazı şeyleri dinleyebiliyorlar. Nebi Aleyhisselam buyuruyor ki onlar işte bire yüz katarak yalan katarak kahine ulaştırırlar. Bu sebeple kahinlerin söylediği sözlerin bazısı doğru isabetli çıkar diyor. Evet. İşte İslam bizi bunlardan yasaklıyor. Yani yıldızların yaratılma sebebi bu üç şeydir. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi, hadislerde bildirildiği gibi. Kim bunun dışında işte bu astroloji dedikleri, burçlar ilmi dedikleri konulara girerse bunlarla gaybden bir takım haberler verirse o da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiş olur. Bunu tasdikleyen de Muhammed ve sallama indirileni inkar etmiş olur. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü ve vesselam şöyle buyurdu. Yıldız ilminden bir şube öğrenen sihirden bir şube öğrenmiş olur. Bu ilmini artırdıkça da sihri artar. Yani onun ancak büyücülüğü artar. Yani bu sayılanların haricinde gaybe dair bir şey arayanlar yıldızlarla ilgili. Bunu Ebu Davud ve İbn-i Ebişeybe sahibi isnatla rivayet ediyorlar. i̇bn Abbas radiyallahu anh, dedi ki bir topluluk yıldızlara bakıp epce hesabı yaparak hükümler çıkarıyorlar. Bunların Allah katında bir nasibi yoktur. Bunu Abdur Rezak Musannef'inde, İbn-i Ebişeybe Musannef'inde Hatibül Bağdadi kitabın Nucum'da sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Aynı şekilde İbn-i de El Cami Fil Hadisi Nebevi kitabında e, rivayet etmiştir bunu. E, bazı tarihleri mesela Taberani'nin muceminde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olarak yani merhu bir hadis olarak rivayet edilmiştir bu. Fakat onun isnadı zayıftır. İbn Abbas Radyalı Hanım'ın olarak sahih bu söz. Bir topluluk yıldızlara bakıp hepçet hesabı yaparak hükümler çıkarıyorlar. Yani bunlar e, gaybe dair bilgiler veriyorlar. Bunların Allah katında bir nasibi yoktur buyuruluyor. Bu hükmen merfudur. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından e, yasaklanmış manasındadır. Çünkü Allah katında nasibi yoktur ifadesini İbn Abbas R.A'nın kendi görüşüyle söylemesi düşünülemez. 98. ayet Sizi tek bir nefisten, tek bir candan meydana getiren odur. Sonra... Bir yerleşme yeri, bir de emanet yeri vardır. Muhakkak ki biz ayetleri kavrayabilen bir topluluk için genişçe açıkladık. Katade dedi ki, burada tek bir nefis, tek bir can ile kastedilen Adem Aleyhisselam'dır. Yani Adem Aleyhisselam'dan diğer insanlar yaratılmış, yayılmıştır nesilleri. i̇bn Abbas Abbas R.A. diyor ki, ayette geçen yerleşme yeri rahimde olandır. Emanet yeri ise erkeklerin ve hayvanların sulbünde olanlardır. Said Bin Cübeyir dedi ki İbn Abbas Radyalarına bana evlendin mi? diye sordu. Ben hayır evlenmekte de istemiyorum dedim. İbn Abbas dedi ki eğer sulbünde bir emanet varsa mutlaka çıkacaktır dedi. Evet bunlar her ikisi de sahih isnatla gelmiştir. Yani sulbünde bir emanet varsa mutlaka çıkacaktır. İşte ayette kastedilen emanet yeri bu manadadır demeye getiriyor. Böylece İbn Abbas Radyalarına 99 gökten su indiren doğudur. Biz bununla her türlü bitkiyi çıkardık, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş taneler çıkardık, hurma tomurcuğundan yere sarkmış salkımlar, birbirine hem benzeyen hem benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri. Meyvesine bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakı verin. Şüphesiz bütün bunlarda iman eden bir toplum için ayetler vardır. Ebu Hureyre Radyalan dedi ki, inen her yağmur damlası bir ölçüyle iner. i̇bn Abbas Abbas Radyalan'ın ayette geçen kınvanın daniye ifadesini, kısa olan hurma ağaçlarının salkımından yere yapışık olmasıdır. Kısa hurma ağaçlarının salkımlarının yere yapışık olmasıdır. Demiştir. Ve yen-iheyi ifadesi de olgunlaşmak anlamındadır. Katade dedi ki, üzüm bağlarının yaprakları birbirine benzer, Meyveleri birbirine benzemez. Yani hem birbirine benzeyen hem benzemeyen diye ayette bahsedilen üzüm bağları, bunların yaprakları hep birbirine benzer ama meyveleri birbirine benzemez. Kimisi kara üzüm, kimisi işte yeşil üzüm gibi. Cinsleri de başka başka zaten. Ama yaprakları Allah'a ölem aynı. Yüzüncü ayet, cinleri Allah'a ortak koştular. Halbuki onları o yaratmıştır. Bir de bilgisizce ona oğullar ve kızlar uydurdular. O ise onların nitelemelerinden münezzehtir. İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, cinleri de Allah yarattığı halde onları Allah'a ortak koştular ve yalan söyleyerek bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Yani burada cinleri Allah'a ortak koşmaları, Allah-u Alem, İbn-i Mesud radıyallahu anhten ileride inşallah gelecek, İsra suresinin 53. ayetinin tefsirinde e, aktaracağız o rivayetleri inşallah. E, müşrikler herhangi bir yere konakladıkları zaman, ısız bir yere konakladıkları zaman, cinlere sığınarak, işte bu yerin efendisine, bu yerin sahibine sığınırız diyerek, e, böyle ortak koşuyorlardı. Bu işaret edilen cinlerin Allah'a ortak koşulması, Böyle bir şey. Yine bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Bu konuda da es diyor ki, Araplar, yani e, müşrik Araplar, melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Yahudiler ve Hristiyanlar da Mesih ve Uzehir Allah'ın oğludur dediler. Yani e, Mekkeli müşrikler, melekleri Allah'a kızlar olarak nispet edip, böyle... E, iftirada bulundular. Yahudiler ve Hristiyanlar da Allah'ın nebilerini Allah'ın oğlu diyerek e, yakıştırarak Allah'a yalan iftirada bulundular. 101. ayet. Gökleri ve yeri örneksiz olarak yaratan odur. Onun bir eşi yokken nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi yaratan odur. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir. Ayette geçen bedi'-us semavat ifadesi. Bedi'-us semavati vel ardi. Bedi ifadesi işte bu örneksiz var etme, örneksiz yaratma yani e, herhangi bir sanat yapan, herhangi bir iş yapan, bir şey ortaya çıkaran herkes bunu bir örneğe bakarak öncesinde bir örnek bulunur. O örnekten kopya çekerek yapar. İşte uçağı icat ederken, kuşlardan, yarasalardan vesaireden örnekle bunları icat ederler. Ama Allah öyle değil. Allah yoktan, yani önceden bir örneği e, kopya sizin yaratandır. Bu bedi manası e, bu şekilde. es dedi ki, Allah göklerle yeri hiçbir şey yaratmadan önce bir şeyi örnek almaksızın yoktan yaratandır. Yani bedi ifadesini böyle açıkladı. Ebul Aliye dedi ki, Allah göklerle yeri kimseyi ortak etmek sizin yoktan yaratmıştır. 102. ayet, işte sizin Rabbiniz olan Allah, ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. O halde ona ibadet edin. Şüphesiz o her şeye vekildir. Yani Allah Azze ve Celle bu ayetinde yani her şeyi yaratan, Allah olduğuna göre ibadete hak eden de kendisine ibadet edilmeye layık olan da yalnızca odur. Bu mesajı veriyor ve rububiyetini getirerek uluhiyette kendisinin birlenmesini istiyor. Rububiyeti Allah Azze ve Celle'nin fiilleridir. Yani onun işte yaratması, yönetmesi, kainatın tedbirini elinde bulundurması. Rububiyetini kullarına delil getirerek, yani bütün bunları elinde tutan benim, bütün bunları yetki sahibi olan benim, o halde sizin ilah olarak tanımanız gereken, yani ibadet etmeniz gereken yegane varlık da benim diyerek bu ayetinde kullarına mesajını veriyoruz. i̇bn Abbas radıyallahu anh dedi ki, Ona ibadet edin, kavlinin manası Allah'ı birleyin demektir. Yani e, burada, o halde ona ibadet edin, yani Allah'a ibadet edin. Allah ile beraber Allah'a ibadet ettiğiniz Takdirde başkalarına da ibadet edebilirsiniz manasında değil bu. Yani yaratıcı kimse sadece ona ibadet edilir demektir. Yani Allah'ı birleyerek ibadet edin demektir diyor İbn Abbas radıyallahu anh'a. 103. ayet. Gözler onu idrak edemez. O ise bütün gözleri idrak eder. Şüphesiz o latiftir, habirdir. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, Kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbini gördüğünü söylerse yanılır. Sonra bu ayeti okumuştur. Yani gözleri onu idrak edemez. Yani dünya beşeri beşeriyet aleminde insanın Rabbini görmesi mümkün değildir. Bu ancak ahirette Allah azze ve celle'nin dilemesiyle cennette e, razı olduğu kullarına cemalini göstermesiyle ahiret aleminde olabilecek bir şeydir. Yani dünya dünya gözle bunu görmek mümkün değildir. Musa Aleyhisselam da Rabbini e, görmek istediğinde e, o, o da işte dağa bak buyurmuştu ve buna e, beşer haliyle dünyadaki bulunduğu haliyle takat getiremeyeceğini misal vermişti Allah azze ve celle. İkrime dedi ki İbn Abbas radıyallanma Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini görmüştür deyince ben bu ayeti okudum. Dedi ki, anasız kalasın, o senin dediğin Allah'ın kendi nuruyla tecelli ettiği zamandır. Yani Allah kendi nuruyla tecelli ettiği zaman kimse onu göremez. İbn Abbas radıyallahu gelen diğer rivayette, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini kalbiyle iki defa görmüştür demiştir. Yani demek ki burada sahabede iki farklı kabil Gelmiş Ayşe Radyalan'a diyor ki bu ayetin zahiri gereğince insan dünya aleminde Rabbini göremez. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam e, Rabbini görmemiştir. Böyle bir kanaate sahip olmuş bu ayeti yorumlayarak. İbn Abbas Radyalan'a da diyor ki hayır bu gözlerle görmeyi nefiy ediyor bu ayet. Evet gözlerle göremez fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu kalbiyle görmüştür. Nitekim İbn Abbas Radyalanma'nın söylediği bu sözü ve Ayşe Radyalanma'nın aynı zamanda söylediği sözü destekleyen kavil Ebu Zer Radyalanma'dan rivayet edilmiştir. Diyor ki, Rabbim bir nurdur, o bir nurdur, ben onu nasıl göreyim demiştir. Yani bunun beşer gözüyle görülemeyeceğini ama İbn Abbas Radyalanma'nın rivayetinde ise bunu kalp ile görmenin mümkün olduğunu belirtmiştir. Katade dedi ki, o gözlerin kendisini göremeyeceği kadar yücedir. 104. ayet. Muhakkak ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Artık kim görürse kendi lehine, kim de görmezse kendi aleyhinedir. Ben üzerinize bir koruyucu değilim. Katade dedi ki, Kadıca'ekum vesair ifadesi. Buradaki besair deliller demektir. Rabbinizden deliller gelmiştir. Kim bu delili görerek hidayete ererse kendi lehine. Kim de görmez, yani delilleri görmez ve hidayeti kabul etmezse bu da kendi aleyhinedir. Bu şekilde açıklıyor. 105. ayet. İşte biz ayetleri böylece çeşitli biçimlerde açıklıyoruz ki onlar sen okumuşsun desinler ve biz de bilen bir topluluğa onu apaçık gösterelim i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki Kureyşliler sen ehli kitaptan biriyle beraber okuyup öğrenmişsin derler. Yani bu ayette geçen sen okumuşsun desinler. Yani sen okutulmuş öğretilmiş birisin desinler. Kavliyle kastedilen edilen ehli kitaptan biriyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın işte onlardan bir takım ilimler aldığı, işte güya Kur'an'ı uydurduğu gibi böyle bir iftirada bulunuyordu Kureyşliler. İbn mesud radıyallahu ve Abdullah bin Nezübeyr radıyallahu anhuma dediler ki onların kıraatında estağfurullah deraset şeklinde geliyor ifade. Hasan el-Basri de deraset şeklinde okumuş ve şöyle demiştir. Ayetin anlamı Kureyşliler bunların zamanı geçti derler demektir. Yani e, sen okumuşsun değil de deraset çünkü ders yapma, okuma, öğrenme manasına da gelir. Deraset, derese eskimek manasına da gelir. Yani ee, İbn Mesud ve İbn Uzübeir radıyallahu anh'ın kıraatlerine göre deraset eski de bunlar zamanı geçti yani Kureyşler böyle derler her iki manaya da e, yorumlanabilir ayet sayı kralatlardır bunlar sahi rivayetlerdir. 106. ayet Rabbinden sana vahyedilene uy. ondan başka ilah yoktur müşriklerden de yüz çevir İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki Allah Teala aynı şekilde müminlere de, yani Peygamber'e hitaben bunu söylediği gibi, müminlere de müşriklerden yüz çevirmelerini emretmiş, sonra müşrikleri nerede bulursanız öldürün ayetiyle bunu neshetmiştir Tevbe suresinin 5. ayetiyle bunu neshetmiştir Yani yüz çevirme, Müslümanların güç sahibi olmadıkları, yani müşriklere harp etmeye güçlerinin olmadığı zaman da, yani siz kendi amelinize bakın. Müşrikler tarafından size eziyetler veriliyor. Bir takım amellerinize, ibadetlerinize engeller konuluyor. Sıkıntılar veriliyor. O zaman da onlara karşı gücünüz yetmezken onlardan yüz çevirin. Kendi ibadetinize bakın. Emir böyleydi. Fakat ne zaman ki işte Medine döneminde Müslümanların harbedecek edecek güçleri oldu o zaman Tevbe suresi 5. ayetinde ve diğer bazı ayetlerde geldiği gibi. Onları nerede bulursanız öldürün. Buna benzeri ayetlerle bu nesk diyor. 107. ayet Allah dileseydi, onlar şirk koşmazlardı. Biz seni onlar üzerine bir gözetleyici kılmadık. Sen onlar üzerine bir vekil de değilsin. Yani sen onların yaptıklarından da sorumlu değilsin. Yani buna sen vesile olmadığın sürece, işte razı olmadığın sürece sen vekil değilsin. Yani Mesul değilsin. Onlar üzerinde hafiz, gözetleyici de değilsin. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki Allah dileseydi hepsini de hidayet üzere toplardı. Yani senin gayen, çalışacağın, uğrunda çalışacağın <gülüyor> hedef bunların hidayet edilmeleri değil. Hidayet etmek Allah azze ve celle'nin elinde. Senin çalışacağın alan hidayetlerine vesile olmaktır. Bu da ancak Allah ve Rasulü tarafından meşru kılınan vesilelerle, yani Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle tarafından bir önceki ayette geçtiği gibi sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol, ona uy. Allah'tan başka ilah edinme, yani şirkten uzak dur. Şirkten uzak durduğun gibi müşriklerden de uzak dur. Her ikisi birlikte emrediliyor vahye tabi ol, vahyedilene tabi ol onlar hidayete gelsin diye sakın ha bu vahyin sınırlarının dışına çıkma, vahyin dışında bir unsurla kendince e, icat ettiğin bir yol tutma onlara karşı, Allah azze ve celle bu uyarısını yapıyor, bu aynı zamanda bütün müminleri de bağlayıcı 108. ayet onların Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki onlar da bilgisizce Haddi aşarak Allah'a söverler. İşte biz her ümmete yaptıklarını böyle süsledik. Sonra nihayet onların dönüşleri yalnız Rabler nedir? O yapmakta oldukları şeyleri onlara haber verecektir. Burada belki şu ifade kafaları karıştırabilir. Yani bunlar Allah Azze ve Celle diyor ki, her ümmete yaptıklarını böylece süsledik. Yani Allah acaba onlara şirki Allah Azze ve Celle'ye söylemeyi mi süslüyor? Böyle bir manaya gelebilir. Ee, esasında Allah Azze ve Celle başka ayetlerinde şeytanların e, kendilerine tabi olan insanlara çirkin amelleri süslediklerini bildiriyor. Burada Allah Azze ve Celle'nin süsledik demesi e, böyle bir şeye müsaade etmesidir. Çünkü İblis Allah Azze ve Celle'den kıyamet gününe kadar mühlet istemiş. Ben onlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yanaşacağım diye. Allah Azze ve Celle de ona sen mühlet verilenlerdensin buyurarak bir mühlet vermiştir. Yani bu imkanları vermiştir. Şeytana saptırma imkanlarını vermiştir. İşte bu imkanları vermesi sebebiyle Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor olabilir. Allahu Alem. İbn Abbas radıyallahu diyor ki, Müşrikler, Ey Muhammed ya ilahlarımıza sövmekten vazgeçersin ya da biz de senin Rabbini hicvederiz deyince Allah Teala müşriklerin bilmeden düşmanlık ederek Allah'a sövmemeleri için Müslümanların putlara sövmelerini yasakladı. Bunu Hasan bir isnadla Taberi ve İbne Nebi Hatim rivayet etmişlerdir. Halbuki onlar da kendileri de güya Allah'a iman eden kimseler. Yani müşrikler Allah'a iman ediyorlar fakat ortak koşarak iman ediyorlardı. Putları işte bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye bunlara ibadet ediyoruz diyorlar. Ama ne çelişkidir ki e, bunların putlarına sövülünce bunlar intikam almak için güya kendilerine de iman ettiklerini söyledikleri Allah'a sövmeleri gündeme geliyor. Katade dedi ki Müslümanlar kafirlerin putlarına sövüyorlar. Bu sebeple kafirlerde de Allah'a sövüyorlardı. Bunun üzerine işte bu ayet nazil oldu demiştir. Yani burada e, dolaylı imalı bir anlatım falan yok. Bazılarının e, farklı manalara çekip e, olmadık yerlere kıyas getirmeleri gibi. E, mesela bidat elinin reddedilmesine, onlara reddiye verilmesine e, maalesef, Tevi ehli olduğunu söyleyen insanlar bile işte onların ilahlarına sövmeyin, onlar da sizin ilahınıza sövmesin ayetiyle, bu ayetle delil getirip reddiye verilmesine karşı çıkıyorlar. Yani bu çok tuhaf bir şey. Yani ayetin inişi, iniş sebebi tamamen aleni bir şekilde onların ilahlarına sövülmesidir. Yani bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da yapıyordu, sahabeler de yapıyordu. Mesela sahip bir rivayette Ebu Talip Vefat hastalığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırıyor. Allah Resulü geldiğinde onun yanında Ebu Cehil ve müşriklerin ileri gelenleri var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önce Allah Resulü şikayet ediyorlar Ebu Talib'e. Şu yeğenine bir şeyler söyle. Şöyle şöyle diyor. İlahlarımıza söylüyor. Her şeyi söylüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde bir kişilik yer vardı Ebu Talib'in yanında. Allah Resulü onun yanına oturur da Ebu Talib'in kalbi ona karşı yumuşar diye Ebu Cehil hemen oraya oturuyor. Allah Resulü de kapının kenarında bir yere oturuyor. Ebu Talib diyor ki, ey yeğenim işte senin hakkında kavmin neden şikayet ediyor? İşte ilahlarına sövüyormuşsun. Buna benzer şeyler söylüyor. Allah Resulü aleyhisselatü sam öyle bir şey demiyor. Yani hayır ben kimsenin ilahına sövümüyorum böyle bir şey demiyor. Fakat şunu söylüyor, ey amca diyor ben diyor bunları sadece tek bir kelimeye çağırıyorum. Eğer bu kelimeyi söylesinler, Araplar kendilerine tabi olduğu gibi Acemler de onlara boyun eğecektir. Sadece bir kelime. Onlar da diyorlar ki bir kelime mi? On değil, yüz kelime, bin kelime söyleyelim diyorlar. Neymiş o kelime diyorlar? Yani La İlahe İllallah'ın ilk tebliği bu. La ilahil Allah sözü diyor. Bunun üzerine öfkeleniyorlar, elbiselerini çekip, çekiştirip, e, toplanıp gidiyorlar. Yani bu söze kesinlikle yanaşmıyorlar. Çünkü la ilahe illallah demekle ne söylediklerinin farkındalar. Yani bugünkü sufiler gibi değil. Veya Şiiler gibi değil. La ilahe illallah demek ne demek? İşte Allah'ın dışında kendisine seslendiğin, adakta bulunduğun, dua ettiğin, yani ibadet cinslerinden herhangi bir şey yönlendirdiğin ne varsa bunların hepsini reddetmek demek. Yani bunun bu manaya geldiğini onlar çok iyi biliyorlardı. İlahın manasını biliyorlar, ibadetin manasını biliyorlar. Şimdikiler ise bunların manasını e, anlamadan, bilmeden e, La ilahe illallah diyorlar ve dolayısıyla Allah'tan başkasına da kulluk sergiliyorlar. Burada ilk zamanlarda, davetin ilk zamanlarında açık açık onlara sövme vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden de buna benzer şeyler rivayet edilmiştir. Bunlardan birisi de Ebu Bekir an’ten. anh'den. Bu, bu ayetin nüzulünden sonra da rivayet ediliyor. Ebu Bekir radiyallahu Mesela Lat'ın bızırını emesceler diyorlar. Onlar Lat'ı gündeme getirince put. Bu dişi bir kadına nispeten diklen bir puttu. Lat putu. Yani bu kadın, Lat ve Uzza, her ikisi de dişi isimleridir. Bunlar hayırsever kadınlarmış. Bunların namına putlar edinilmişti sonradan. Lat'ın bızırını emesceler. Bızır e, cinsel organıdır yani. Latin bızımlı emesceler diyerek onlara böyle bir e, sövgü de hakarette bulunmuştu Ebu Bekir anh. Bu ayetin nüzulünden sonra da buna benzer ifadeler kullanmışlardı. Yani e, müşriklerin şayet Allah azze ve celle'ye sövmelerine sebebiyet verme gibi bir risk olmadıktan sonra bunda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü Allah azze ve celle bu yasaklamayı bir illete binaen e, bildiriyor zaten. devamda diyor ki yani Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki onlar da bilgisizce haddi aşarak Allah'a söyerler. Yani Allah'a söyülmesine sebebiyet vermeyin. Burada bu gayeyi gözetmek gerekir. Böyle cahil, dengesiz müşrikler olur da senin, onların ilahlarını, Allah'ın dışında yalvardığın şeyleri karalaman durumunda Lekelemen durumunda iş Allah'a söylemeye varacaksa bundan kaçının diyor Allah Azze ve Celle'nin yasası bu konudadır. Yoksa işte Mahmud'u aşağılamışsın, Cübbel aşağılamışsın. Yani bunlar Allah'ın dışında kendisine tapılan putlar veya buna benzer putları aşağılamışsın, Fetullah Gülen'i aşağılamışsın vesaire. Aşağılamak gerekir. Bunun neticesinde o kadar dengesiz, o kadar e, salak diyeceğimiz insanlar var da eğer bunun neticesinde Allah'a söyleyeceklerse bundan uzak dur Allah'ın söylenmesine sen sebebiyet verme ama böyle bir ortam yani ehli İslam arasında yok 109. ayet kendilerine bir ayet gelse mutlaka ona iman edeceklerine dair kuvvetlice Allah adına yemin ettiler de ki ayetler ancak Allah katındandır ki Onlara geldiği zaman da kesinlikle iman etmeyeceklerinin farkında değil misiniz? Mücahit dedi ki Kureyş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine bir ayet yani mucize burada kast edilen mucizedir bir bir mucize getir mucize getirmesini istediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptığı takdirde onlardan iman edeceklerine dair yemin istedi yani bu mucizeyi ben Rabbimden isterim bu gelirse iman edecek misiniz? Buna dair yemin istedi. Allah Teala bu ayeti indirerek onların iman etmeyeceklerini bildirdi. Ee, evet. Ee, daha sonra, sonraki rivayetlerde durum biraz daha netleşecek inşallah. Mücahit Rahimullah burada sadece ana hatlarından bahsetmiş. 110. ayet. Biz onların kalplerini, ve gözlerini ilkinde iman etmedikleri gibi tersine çeviririz de onları azgınlıkları içinde kör ve şaşkın bırakırız. Yani şu ayetler varken kaderiye diye bir fırka nasıl ortaya çıkar hayret. Kaderiye fırkası nasıl ortaya çıkar şu ayet apaçık durmasına rağmen yani. Yani Allah Azze ve Celle burada açık açık onların hidayetlerini kendisinin engel olduğunu bildiriyor. Kaderiye fırkası ise bunu reddediyor. Yani sapmak da, hidayet bulmak da tamamen kulun kendi sağ i gayretinin neticesidir. Haşa Allah'ın bu işte bir dahli yoktur gibi. Allah Azze Celle açık açık diyor ki, kalplerini ve gözlerini ilkinde, daha öncesinde iman etmedikleri gibi tersine çeviririz, biz çeviririz diyor. Onları azgınlıklar içerisinde kör ve şaşkın bırakırız. Mücahit dedi ki Allah Teala bütün mucizeler gelse ilk seferinde nasıl onlarla iman arasında engel konulduysa yine konulacağını haber verdi. İbn Abbas radıyallahu anhu dedi ki Allah Teala kulların söylediklerini onlar söylemeden önce, işlediklerini onlar işlemeden önce haber vermiştir. Bu da işte zamanın ucubesi Abdülaziz Bayındır'a bir reddiye. Yani Allah olaylar meydana gelmeden önce bilmez diyor ya. Bak Allah meydana gelmeden önce bunu haber veriyor. Evet. Onun gibi haber veren bir habir de yoktur. Fatır suresi 14. ayetini zikrediyor. i̇bn Abbas radıyallahu Sonra Zümer 56-58. ayetlerini şöyle zikrediyor. Kişinin Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı vay bana diyeceği, keşke benim için bir dönüş daha olsaydı da iyilerden olsaydım diyeceği gün. Allah Teala onların dünyaya geri çevrilmeleri halinde yine hidayete güç getiremeyeceklerini haber vererek, demek ki ezelden bilici ne yaptıklarını haber vererek eğer geri döndürülselerdi yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdi. Doğrusu onlar yalancılardır. En'am suresi 28. ayetinde buyruluyor ve biz onların kalplerini ve gözlerini ilkinde iman Etmedikleri gibi tersine çeviririz de onları azgınlıklar içinde kör ve şaşkın bırakırız. Yani Enam 110. ayetinde buyuruyor. Şayet onlar dünyaya geri çevrilselerdi, onlarla hidayet arasında yine bir engel çekilirdi. Nitekim onlar dünyadayken ilk defa onlarla iman arasında bir engel çekmiştik. Evet bunu Taberi ve i̇bn Ebi Hatim, İbn-i Basra diyalanmadan Hasen bir isnatla rivayet ediyor. 111. ayet. Biz onlara gerçekten de melekleri indirseydik, onlarla ölüler konuşsaydı, kendilerinden önce ölmüş kimseler konuşsa, işte ahiret ahvalinden bahsetse, neyle karşılaştıklarını anlatsalar, onlar konuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydık. Allah'ın dilemesi müstesna, onlar yine de iman etmeyeceklerdi. Fakat onların pek çoğu bilmez. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, her şeyi gözleriyle görecekleri şekilde karşılarına toplasaydık. Yine de bedbaht olanlar, yani ezelde Allah Azze ve Celle'nin iman etmeyeceğini, cennemlik olacaklarını takdir ettiği, dilediği kimseler inanmazlardı. Ancak Allah'ın iman etmelerini dilediği saadet ehli, yani cennetlikler müstesnadır. Enam suresi 112. ayeti, Biz böylece her nebiye, İnsan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Onlardan kimisi kimini aldatmak için yaldızlı sözler fısıldar. Yani bu fısıldayanlar yaldızlı sözler, süslü sözler fısıldayanlar insan ve cin düşmanlar. Cinler vesvese yoluyla insanlardan olan düşmanlar da bildiğimiz konuşma yoluyla bu peygamberlerin davetlerine karşı düşmanlığı fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Yani Allah buna müsaade etmiştir. Artık sen de onları iftiralarıyla baş başa bırak. Yani her nebiye Allah Azze ve Celle bunu takdir etmiştir. İnsanlardan ve cinlerden düşmanlar. Demek ki bunlar <gülüyor> iftiralar edecekler. İnsanlar ve cinler, şeytanlar iftiralar edecekler bu e, peygamberlerin getirdiği davetler hakkında. Yani insanlar neyle karşı karşıya kalacak? İman imtihanında deliller veyahut hisler. İnsanların ve cinlerin e, bu işin içerisinde olması demek ya herkes aynı şeyi söylüyor. Ya bir peygamber çıkmış, bir davette bulunmuş. Ama onun hakkında herkes aynı şeyi söylüyor. Şeytanlar da fısıldıyor ya. Kulaklara giren bu fısıltıyı içeriden vesveselerle şeytan destekleyerek insanların kalbine yatkın hale getiriyor. Yahu ben gideyim, insanlar ne derse desin, ben hakka araştırayım, hakka talip olayım, Rabbimin delilleri neyse, ben onun peşine düşeyim dese, şeytan vesveselerle başlayacak. Sebra bin Fakiye, e, Radyalan'tan gelen rivayette, şeytan diyor, insana... İlk önce iman etmemesi için mücadele eder. Yani vesveseler yoluyla. İman edecek, araştıracak haklı. Bunu yapmasın diye vesveseler verir. Ne der? Yahu sen şimdi iman edeceksin. Şöyle şöyle olacak. Şimdiye kadar yapa geldiğin şeyleri terk edeceksin? Hayatın değişecek, düzenin değişecek vesaire. Ondan sonra iman ettiği zaman, bunu dinlemez de iman ederse şeytan durmayacak. Diyecek ki, Hicret etmesi gerekecek iman ettiği zaman. Çünkü kafirlerin yönetiminde olan bir yerde yaşaması caiz değil. İlla ki Müslümanların bulunduğu yere, dinini yaşayabileceği sahihlerin arasına katılması şarttır bu kimsenin muhafazası için. Bu sefer de işte çoluğunu, çocuğunu, yurdunu, malını, mülkünü terk edip nereye gidiyorsun böyle? Yani vesveseleri bu yönlü olacaktır. Kul bunu da dinlemez, yoluna devam eder. Hicret eder, Müslümanların arasına karışır, bu sefer cihatla mükellef olur. Allah'ın kelimesini yüceltmek için e, İslam'ın ehlinin muzaffer olması, şirk ve şirk ehlinin kahredilmesi için cihatla mükelleftir bu. Cihada çıkmaya kalktığında da şeytan vesiseler verir, i̇şte sen öldürüleceksin. Hanımın başkalarına kalacak vesaire vesaire bu vesveseleri verir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kul diyor bunda da diyor şeytan dinlemez. Ve yola çıksa diyor Allah için cihatta yola çıksa atından atı ayağı e, sekip sürçüp de düşse bu şekilde ölse bile onun yeri cennettir diyor. Yani o şehitlerdendir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. E, fakat bu şeytan bu hayırdan alıkoymak için her türlü vesveseyi yapar. İçeriden bu vesveseler var. Bu mücadele imanın gereği olan her amelde var. Aynı zamanda dışarıdan olan, insanlardan olan düşmanlar da peygamberlerin kendisine düşmanlık ettikleri gibi peygambere tabi olanlara da bu düşmanlıklarını devam ettirecekler. İbn Abbas radıyallanma diyor ki: Cinlerin şeytanları insanlardan olan şeytanlara fısıldarlar. Yani cinlerden olan şeytanlar İnsanlardan olan şeytanlara fısıldarlar. Yani mümin, kalbi sağlam, zikirle kendini koruyan, muhafaza eden, iblise ve tayfasına karşı kendisini korumaya almış, abdestli, namazlı, yani şeytanın giriş yollarına karşı e, korunaklı bir Müslümana, şeytan vesvese verse bile bu vesveselerin etkisinde Müslüman, mümin kimse kalmaz. Ama ne yapar? Buradan giremeyince şeytanın dostları olan, kapıların açık olduğu kalplere girer ve onlara vesveseler verir. Yani şeytanın aklına gelmedik işlerler ya. Onu şeytanlar ona vesvese veriyor zaten. Diyor ki İbn Abbas'a diyorlar mı? Allah Teala muhakkak ki şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için dostlarına telkinde bulunurlar buyurmuştur. En'am suresi 120. ayet. Yani bu ayette buna işaret ediliyor diyor. Yani şeytan dostlarına vahyeder. Tevkinde bulunur. Ebu Umame radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Ey Ebu Zer, cin ve insanlardan olan şeytanların şerrinden Allah'a sığın. O, ey Allah'ın Resulü, insanlardan da şeytanlar var mıdır diye sordu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam evet buyurdu ve bu ayeti okudu. Zaten Nas suresinin sonunda da, Minel cinneti ve Nas diyoruz. Yani, insanlardan ve cinlerden olan şeytanların vesveselerinden yani o sığınma ayetin surenin başından beri e, başlayan sığınma minel cinneti vennas yani insanlardan ve cinlerden olan şeytanlardan onların vesveselerinden sığınmadır. Burada açık bir ifadeyle bu ayetin buna delalet ettiğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Bunu Ahmet bin Amber, İbn İbne Biatim ve Taberani Hasenli Gayri Biyisnat'la rivayet etmişler. Mücahit Rahimullah da dedi ki, cinlerin şeytanları, insanların şeytanlarına batıl sözleri süsleyerek aldatırlar. Yani batılı, batıl olduğu halde bırakmazlar. Yani batılı, batıl haliyle kimse, yani hiçbir tabiat, hiçbir vicdan kabullenmez. Ama onun süslü bir yanı varsa, mantıka yatan, hisleri destekleyen, hislere e, makul hale getirilmiş, süslenmiş şekilde yapılırsa, işte ayette yaldızlı sözler, fısıldarlar ile kastedilen budur. Yani onlara süslenerek fısıldanır bu. Yoksa yalın batıl haliyle her tabiat tiksinir. Yani ateist bile aslında e, yalın batıldan tiksinir. Bu yüzden hepsi de batıllarını mutlaka süsleyerek sunmak zorundadırlar. 113. ayet Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri de ona meyletsin, Ondan hoşlansınlar ve yüklenebildiklerini yüklensinler. i̇bn Abbas radyalanma ve li kavlinin manası meyletmek demektir. ve tarafı, yefterefû yakterefû estağfurullah ve ifadesi ise kazanmak, elde etmek demektir. İktiraf, işlemek demek. Yani iktiraful kebair derler. Yani büyük günahlar işlemek. Burada da kazanmak. Yüklendiklerini yüklensinler. Kazandıklarını kazansınlar manasındadır. 114. ayet. O size kitabı açıklanmış olarak, beyan edilmiş olarak indirdiği halde. Allah'tan başka hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun kesinlikle Rabbinden bir hak olarak indirildiğini bilirler. O halde sakın şüphelenenlerden olma. Katade dedi ki, kendilerine kitap verilenler burada Yahudiler ve Hristiyanlardır. 115. Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Şüphesiz o semidir, alimdir. Yani hakkıyla işte, hakkıyla bilendir. Katade dedi ki, Allah vaat ettiklerinde sadık, hükmünde ise adaletlidir. Ve can alıcı ayetlerden birisi daha, menheci ayetlerden birisi daha. Enam suresi 116. ayeti Yeryüzünde bulunanların çoğunluğuna itaat edecek olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Çünkü onlar ancak zanna uyarlar. Onlar ancak yalan söylerler. i̇bn Mesud radiyallahu şöyle demiştir. Kişi kendisini yeryüzündekilerin tamamı küfre girse bile küfre girmeyecek şekilde şartlandırsın. Sizden biriniz uydu olmasın. Dinindeki Kimseyi dininde hiç kimseyi taklit etmesin. Uydu nedir diye sorulunca şöyle dedi. Ben insanlarla beraberim diyen kimsedir. Şüphesiz kötülük örnek alınamaz. Bunu sahip bir isnadla İbn-i El-İbane'de Taberani, Mucemül, Kebir'de, Ebu Naim, Hilyetül Evliya'da, Beyhaki Sünen'in de lelkay rivayet ediyorlar. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a sen kimsenin rivayet etmediği hadisler rivayet ediyorsun denilince şöyle demiştir. Muhacir kardeşlerimizi çarşılarda alışveriş alıkoydu. Ensardan kardeşlerimizi de malları için çalışmaları alıkoydu. Lakin Ebu Hüreyre karın tokluğuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmadı. Onların bulunmadığı yerlerde bulundu ve onların ezberleyemediklerini ezberledi. Yani burada işte ee, ümmet arasına diğer fırkalardan yani diğer milletlerden diğer din mensuplarından, batıl din mensuplarından bulaşmış bir hastalık çoğunluk kompleksi cumhur kompleksine Ebu Hurey Radyalan'tan bir cevap vardır bu cumhur kompleksi ümmet arasında öyle bir çöreklenmiştir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih bir hadis yani Bukhari Müslim hadisi bile olsa şayet cumhur onunla amel etmiyorsa o hadis geçersiz sayılıyor. Yani o hadis sadece teberrüken okunan, aktarılan bir hadisten ibaret kalıyor. Yani onun içeriği, e, iftiva ettiği emir veya yasak dinlenilmiyor. Bunun karşısında insanlar, işte ben insanlarla beraberim. i̇bn Mesud Radyalan söylediği şey gibi ben insanlarla beraberim. Yani bu ümmetin çoğunluğuyla beraberim. Ben mezheplerin çoğunluğuyla beraberim. Tarikatların, insanların neyse çoğunlukla beraberim. Eğer bu hak ise bu kadar çoğunluk bu hakkı görmedi mi? Bilmiyorlar mı? Yani şüphe budur. Allah Azze ve Celle işte bunu reddediyor. Onlar ancak zanna uyarlar. Zaten böyle söyleyen de zanna tabi olduğunu ifade ediyor. Farkında olmadan. Onlar bilmiyorlar mıydı? Bakın soru. Biliyorlar mıydı? Biliyorlardı ise delilin ne? İşte Ebu Hanife bu hadisle amel etmemiş, buna mukalevet etmiş. Ebu Hanife bilmiyor muydu bunu? Bunu sen soruyorsun. Bak soru işareti zan. Biliyor muydu? Biliyorsa kötü, daha kötü. İnşallah bilmiyordur. Yani zanlı açık delile karşı... Sanki bir hüccetmiş gibi getiriyor. İşte Allah Azze ve Celle, insanları en iyi bilen Allah Azze ve Celle diyor ki, yeryüzündekilerin çoğuna uyacak olursan seni haktan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar. Gerçekten bu zanna uymadır. Bu zanna Firavun da dile getirmişti Musa Aleyhisselam'a karşı. Yani senin getirdiğin şekilde iman etmeyen bu kadar insan ne olacak demişti Musa Aleyhisselam'a karşı. Ebu Hüreyi Radiyallahu anh'a da ne diyorlar? Yani sen kimsenin rivayet etmeye de hadisleri rivayet ediyorsun. Yani böyle bir hadis varsa senden başka sahabe yok mu? Onlar duymadım. Niye onlar rivayet etmiyor da sen rivayet ediyorsun. Bu e, haktan hiçbir şey ifade etmez. Bugün de işte koskoca ümmetin en büyük fırkaları. Eşerlik matur dilik. Her ikisi de derler ki akide de haber-i vahit hüccet değildir. İnanç esaslarında Haberi vahit hüccet değildir. Akidelerinde bu var. Haberi vahit nedir? Tek kişinin tek kişiden ama güvenilir. Yani sahih yolla gelen. Biz zayıfları isterse pek çok tarikten gelsin, zayıfları hüccet kabul etmiyoruz zaten. Ama haberi vahitle kastedilen sahih rivayettir. Tek kanaldan gelmiş. Mesela sahabeden sadece bir kişi rivayet etmiş. Tabinden sadece bir kişi rivayet etmiş. Veya... Sahabeden 10 kişi rivayet etmiş olsun. Tabinden sadece bir kişi rivayet etmiş. Yani her tabakadan herhangi birisinde ravisi tek kalmış hadistir haberi rivayet. O ravi güvenilirse bizim için onunla amel etmemeyi gerektiren hiçbir delil elimizde yoktur. Ya yani bu sayı olsaydı bundan başkaları da rivayet ederdi şeklindeki bir şüphe Müslüman birisinin şüphesi olamaz. Böyle bir şüpheyle kesin delil reddedilemez. Kesin delil nedir? Allah Azze ve Celle diyor ki size bir fasık haber getirirse araştırın, ortaya çıkarın. Bakın fasık bil haber getirirse alellıklar reddetme yoktur. Ama bu siha dediğin adil bir ravi, zabit de bir ravi. Yani ezberlemiş, Allah'tan korkan bir ravi. Ve sana diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu, bize falan rivayet etti, o filandan rivayet etti. Allah azze ve celle böyle birinin haberini kabul etmeyi ümmetine farz kılmıştır bize düşen bunu kabul etmektir peki itikad edebilmek için mütevatir olması lazım diyenin elinde bu önerisini destekleyen mütevatir bir delili var mıdır yani bunu iddia edenin elinde mütevatir bir delil olmalı değil mi yani senin elinde mütevatir bir delil olacak ancak haber vayetle akidede amel edilmez, amelde amel edilir desin. Böyle bir mütevatir delil var mı? Yani Kur'an'dan, sünnetten mütevatir bir delil var mı? Yok. Hizbut tarihciler mesela bu eşar ve matürdilerin bir zamanlar bahsettiği haber vayet akidede bağlayıcı değildir sözüne bağlanarak bugün bayraklaştırarak savunuyorlar bunu. E deliliniz ne diyorsun? İşte Ömer radıyallahu anh birisi işte kapısını çaldı, buna şahit getir dedi falan. Bunun e, birincisi, bu Ömer radıyallahu anh'ın bir uygulaması. Haberi vahit mi bu? Haberi vahit. Yani sizin haberi vahidin e, hüccet olmadığına dair getirdiğiniz delilin kendisi zaten haberi vahit. Artı sizin dediğiniz kapıya da çıkmıyor. Çünkü Ömer radıyallahu anh'tan getirdikleri bu rivayete göre bir kişi daha şahit getirince Ömer radıyallahu anh onun haberini kabul ediyor. Yani haberi vahidin haddi nedir? Usulcülerin indiğinde, kelamcılığın indiğinde haberi vahid, mesela iki tarihlerinde gelse o da haberi vahittir. Mütevatir haddine ulaşmayan her haber haberi vahittir. Peki mütevâtirin haddi nedir? O halde bize mütevâtirin haddini tanımlayın diyoruz. Mütevâtirin haddi nedir? Kimisi demiş ki dört ve daha fazla ravi her tabakada. Kimisi demiş ki beş, kimisi otuz, kimisi altmış, yüz değişik rakamlar söylüyorlar. Bunda bile ittifak edemiyorlar. En azını baz alalım, en azını. En azı dört. Yani usulcülerden mütevâtirin haddi dörttür diyenler dörde alalım. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri mütevatir midir? Kur'an-ı Kerim'i toplarken Ömer Radyalan'ın uygulaması bu mütevatir rivayetle gelmiştir. Bakın Ömer Radyalan'ın uygulaması. Bu uygulama mütevatir gelmiştir. Ömer Radyalan ama uygulamanın içeriğine her bir ayet için en az iki şahit aradı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ayetlerinin çoğu mütevatir değil. Bu klasmana sokarsa. Zaten böyle bir şey de yok. Yani e, ellerinde mütevatir bir delil yok. Bize ee, en az dört kişi tarafından rivayet edilmiş bir hadis gelecek veya ayet gelecek de diyecek ki sadece haberi vahidi amelde uygulayın fakat akide de uygulamayın. Akide de inanmanız gerekmez. Böyle bir ne ayet var ne hadis var. Fakat Allah'tan korkmayanlar bunu bir usul edinmiştir. Neye nasıl inandığını bilmeden körce savunmaktadırlar. Evet Amr bin Meymun el-Evdi diyor ki Abdullah bin Mesud radıyallahu şöyle dedi. Cemaatin çoğunluğu cemaatten ayrılmışlardır. Cemaat yalnız başına olsan dahi sadece hakka uygun olandır. Yani burada kas edilen normalde cemaat bir araya gelme, çoğunluk topluluk demektir. Nasıl yani kelime manasıyla bu ıstılahi mana örtüşmüyor zannedilebilir. Öyle değil. Cemaat yalnız başına dahi olsan hak üzere olmandır. Gerçekten çoğunluktur o. Çünkü kişi ashabın üzerinde bulunduğu yolda olursa yani lugavi olarak cemaat en az üç kişiden oluşur. Tek başına insan nasıl cemaat olur? Sahabe ise üçten çok daha fazla malumunuz. Kişi akide ve amel bakımından, e, bu fiilleri ve itikatları bakımından sahabenin üzerinde bulunduğu menheşte bulunursa onlardan birisi olur. Kim bir toplumun kalabalığını artırırsa onlardandır. Kişi sevdiğiyle beraberdir, tabi olduğu kimseyle beraberdir. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Bu hadislerin de muhtevasıyla o sahabelerden birisi gibi olmuştur. O cemaate tabi olmuştur. Yani kişi bulunduğu yerde, köyde, belde de, şehirde, ülkede, tek başına dahi olsa, sahabenin üzerinde bulunduğu bu akide ve menheci koruyor, muhafaza ediyorsa, işte o cemaattir. Cemaatle beraberdir. Ama binlerce kişi olsun isterse, yani lugavi manada cemaat denilebilecek, üçten fazla bir topluluk, bir batıl üzerinde toplanmış, Allah'ın dinde bu yani lugavi olarak cemaat olsa bile bunlar Fırka üzere toplanmış topluluktur. Bu yüzden Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ümmetim 73 fırka ayrılacak, Biri dışında hepsi ateşte olacaktır diyor ya. O kurtaran hangisi? El cemaattir diyor. Elif laham takılı el cemaat. Yoksa bu fırkaların her biri cemaat. Lugavi manada. Üç ve daha fazla kişilerden oluşuyor bu fırkaların hepsi. Ama Allah Resulü bunlara fırka diyor. E, el sünnet ve cemaat ise o da fırkalardan bir fırka. Çünkü 73 fırka diyor, o da bir fırka. Ama o el cemaattir, elif lamlı. Yani Allah indinde hak olan cemaattir. İşte kim onların yolu üzerindeyse, diğer hadiste açıklandığı üzere, bugün diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, benim ve asabımın yolu üzerinde bulunanlar, işte o el cemaattir. O kurtulan fırka odur. Fırkayı Naciye, odur. Diğer rivayette, cemaat yalnız başına olsan dahi, Allah'ın taatine uygun olandır demiştir. Hatibül Bağdadi'nin rivayetinde ise lafzı, yalnız başına dahi olsan cemaat, kitap ve sünnettir şeklindedir. Yani kitap ve sünnete sarılmandır. İsa bin Rahüye dedi ki, cahillere sevadül azam, yani büyük karaltı, burada sevadul azam kelimesinin geçmesinin sebebi şu, onların döneminde ehl sünnetin isimlerinden birisi sevadul azam. Çünkü bir rivayette sevadul azam, yani fırkay isimleri, isimlerinden birisi olarak Sevadul Azam geçiyor hadiste. Fakat o hadisin isnadı zayıf. Fakat Eylül Sünnet indiğinde bu isim kullanılır olmuş o zayıf hadise istinaden. Biz o hadisi delil getirmiyoruz bu manada. Bu anlaşılmasın. Ama Sevadul Azam, yani büyük karaltı, büyük çoğunluk el Sünnet'in isimlerinden birisi. İshak bin Rahüye işte o zaman diyor ki, Cahillere sorsan Sevadul Azam, yani büyük karaltı, büyük çoğunluk, İnsanlar cemaatidir derler. Yani bunu ancak cahiller söyler. Bilmezler ki cemaat, yani el cemaat, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin izine ve yoluna sarılan alimdir. Onunla beraber olup ona uyan cemaattir. Ona muhalefet eden ise cemaati terk etmiştir. El askeri Süleyman bin Kays el amiriden rivayet ediyor. İbnül Kevva, Ali radıyallahu anh'a sünnet, bidat, cemaat ve fırka hakkında sordu. Yani bu kelimeler bu ıslahlar hakkında sordu dedi ki ey İbnül Kevva sorunu ezberledim sen de cevabı iyi anla sünnet Allah'a yemin olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir bidat ondan ayrılmaktır yani sünnetten ayrılmaktır cemaat Allah'a yemin olsun az da olsalar hak ehliyle bir araya gelmektir fırka ise çok olsalar dahi batıl ehliyle bir araya gelmektir Evet, bunu Necmuddin El Elkant Fi Ahbari Semerkant adlı Risalesinde rivayet ediyor. Evet, burada şunun açıklanması lazım. Yani cemaat, ulul emr, devlet, yani bunlar birbiriyle alakalı şeylerdir. Kur'an ile yönetimin birbirinden ayrılacağını, Muaz bin Cebel, Ubey bin Kavg başka sahabilerden gelen rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber vermiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam umumi bir ifadeyle yöneticilerin, yani bizim başımıza yönetici olan, münafık bile olsalar, İslam kimliğine sahip yöneticilerin zulmederek de olsa bizden gasp ettikleri, dünyamızla ilgili gasp ettikleri şeylerde onlara itaat etmemizi. Yani ayaklanmamamızı. Allah'ın hukukuyla ilgili olan konularda ise kimseye itaatin olmayacağını emretmiştir, bildirmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü vesam. Yani mesela geçenlerde kardeşlerden birisi bir haber attıydı galiba. Neymiş efendim? Suud ve Arap ülkeleri, İslam ülkeleri, Türkiye'de dair olmak üzere işte bir söz birliğine varmışlar da, i̇şte farklı zamanlarda bayram yapılması, Ramazan yapılması, hilalin gözlenmesi gibi şeyler de bir araya gelmiştir. Aslında biz böyle bir ittifakın el altından yapıldığını yıllardır biliyoruz. Buradaki mesela yalın gözlemlerimizle tespit ettiğimiz hilal ve Suud'da açıklanan hilalin absürt bir şekilde tutarsızlığını açıklamak e, bu ittifak haberinden sonra biraz daha netleşti. Çünkü epey bir zamandan beri Suud'da da maalesef teleskopla, cihazlarla gözlemlenmeye itibar etmeye başladılar. Yani kişi şayet teleskopla görüyorsa normalde bu şeriyi görme değildir. Ha Teleskoptan yararlanılmasına biz karşı değiliz ama şöyle olabilir. <gülüyor> Mesela hilalin yerini çıplak gözle görmek hakikaten çok zor. Hilalin yerini tespit edersin. Çıplak gözle bakarsın. Hilali görüyorsan tamam. Çıplak gözle göremiyorsan bu geçersizdir. Yani sadece teleskopla veya dürbünle görülüyor. Bu geçersizdir. Çıplak gözle görülmesi lazım. Dediğimiz gibi teleskoptan ancak işte yerini tespit için belki faydalanırsın. Ama teleskoptan çektin gözünü baktın gözükmüyor. Allah bununla şer'i bir mükellefiyet Yüklemiyor kullarına. Bu sebeple e, bunlar bırakın dünya gözüyle görülmesini görülme ihtimali üzerinden hesap yaparak bu takvimleri çıkarıyorlar. Yani şuralarda görülme ihtimali var diyor. Buna dayanıyorlar. Biz böyle konularda, bu bizim Allah'a kulluğumuzla alakalı bir konu. Yok efendim işte biz diyanete uyarız böyle bir şey yok. Yani senin Allah'a kulluğunda diyanete uyamazsın. Yani bunu kimse emretmiyor sana. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bilakis yasaklıyor. Allah'a itaat olan konuda mahlukaya itaat yoktur. Kim olursa olsun. Hatta kendisinin gönderdiği emiri bile işte toplayın ateş yakın, atın kendinizi dediğinde bu Allah'a isyandır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'a isyan olan bir konuda mahlukaya itaat yok diyor. Yani e, dolayısıyla biz yöneticilere olan itaatimizde meşru olmasına bakarız. Zulm edilsek, bizim aleyhimize haksızlık yapılarak e, yöneticiler, zalimane, diktatörane uygulamalar yapsalar bile biz ayaklanma taraftarı değiliz. Yaptıkları işlerin batılı olduğunu, batılı işlerlerse, gasp ederlerse, mesela vergi alarak Müslümanlardan zulm ederlerse, biz bunun zulüm olduğunu açıklarız, bundan geri durmayız, bunu temize çekmeyiz, vergimizi veririz ayrı mesele. Yani kaçırabilirsek kaçırırız da. Yani el altından hile yoluyla. Çünkü harp hiledir bu manada. Haksızlıkla aldığı bir şeydir. Müslümanlardan böyle bir vergi alma hakkı yok. Ve biz bu haksızlığı ifade ederiz. Fakat tespit ettiler. Zorla alıyorlar bunu. Bundan dolayı ayaklanmayız. Temize de çekmeyiz bu işi. Ama Allah'a isyan olan konularda isterse Suud Devleti olsun. İsterse işte Türkiye Diyanet'i olsun Ramazan'ı bize o tespit etmeye kalkıyor Veya bizim namazımızı Ne idüğü belirsiz yerine göre Bazen komünistlere bazen ateistlere imam yaparak namaz kıldırıyor Bu var raki yani Bizim namazımızla Allah Resulü'nün namazıyla dalga geçen Yani kıblemize tüküren insanları Getiriyor önümüze imam Atıyor böyle şeyde itaat yok bizim namazımızı ifsad ediyorlarsa yok efendim illa cemaatten ayrılmamak lazım. Böyle bir şey yok. Namazın gidiyor. Yani tadil erkanı ifsad etmiş saflara ifsad etmiş yahu ben bu namazı Rabbime beğendireceğim ya. Yani Rabbim razı olacak. Onun istediği şartlarda olması lazım. Ama senin neydi belirsiz imamın yüzünden benim namazım güme gidecek. Ondan sonra vay efendim cemaatten ayrılmayayım diye ben bunların arkasında namaz kılacakmış Halife mi bu bana? Bu halife değil. Yani Müslümanların halifesi veya cemaati değil. Bu ancak fırkalardan bir fırkadır. Allah Resulü'nü hatta muhalefette ittifak etmiş bir fırkadır. Diyanet'in benimsediği akide esaslarına, amel esaslarına bakın. Bunda sahabelerin üzerinde bulunduğu yoldan eser göremezsiniz. Sonrakilerin yolları esas alınmıştır. Tamam sahabenin saygın bir yeri vardır ama bizim yolumuzda budur diyor adamlar yani. Yani sahabenin yolunda olduklarını asla zaten kendileri de iddia etmiyor. Selefilik dediğin zaman mesela biz selefiyiz biz de selefiyiz demiyorlar. Hayır biz selefi değiliz. Selefiler şöyle böyle diyorlar hatta selefile bir de düşmanlık ediyorlar. Peki selefilik dediğin nedir? İslam'ın ta kendisi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği dinin ta kendisi senin Diyanet dediğin şey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği yolu Şiilikten bile daha tehlikeli bir unsur olarak niteliyor. Ondan sonra bunların arkasındaki namazı terk etmenin neymiş efendim? Cemaatten ayrılık olduğu söyleniyor. Hayır, elhamdülillah bu fırkalardan bir fırkadan uzaklaşmaktır. Bu Müslümanların imamı değildir. Yani Diyanet veya e, devletin başındakiler Müslümanların imamı diye Hadiste bildirilen şey, bütün Müslümanların hepsini kuşatan halifedir. O da bugün maalesef yeryüzünde yok. Evet, şu ayeti maliyle bitirelim bugünkü dersimizi. 117. ayet. Muhakkak ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O hidayete erenleri de hakkıyla bilir. Bir sonraki ayet, bir sonraki ders değişeceğiz inşallah. Allah'ın adına kesilenlerin yenilmesi hakkında. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan la ve estağfurke ve tu bileyim.